Demek ki kafirler, nasraniler ve Yahudiler, Rasûl'e Kur'an indikçe tuğyanları artıyor, düşmanlıkları artıyor. Neden bu rejimlerin tuğyanı ve zulmü artıyor şimdi biliyor musunuz? İslam öğrenildiği için. Cezayir'de küfür neden İslam'ın üstüne yürüyor? Ve neden 40 bin insanı katledebilecek kadar canavarlaşıyor ve vahşileşebiliyor? Çünkü İslam öğrenilmeye başlanıyor da onun için. Rejimlerin çirkinlikleri, despotlukları, zulümleri ortaya çıktığı için, Müslümanlar artık yavaş yavaş bunu görmeye başladığı için, Yahudilerin düşmanlığı ve tuhyanın artması gibi rejimlerinde tuhyanları ve zulümleri artıyor. Aynı şey, değişen bir şey yok. Sünnetullah ve len tecdelü sünnetillahi tebdila. Allah'ın sünnetine tebdil ve değiştirme göremezsin. Kimse Allah'ın sünnetini tebdil edemez. Allah'ın sünneti devam eder. Aynen. İman, azim, fedakarlık ve arkasından cihat ve zafer geliyor. Fısk, fıcur, dalalet, günah, işlamı arkasından zillet ve hezimet geliyor. Sünnetullah hiç değişmez. Bütün insanlar için geçerli. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Şimdi onların bu yaptıkları Rasul üzüyor ya aleyhissalatü vesselam, mahzun oluyor. Fakat allah Teala diyor ki, فَلَا تَأْسَى عَلَى الْقَوْمِ kafirin, Kafir kavimleri, kafir topluluklarının yaptıklarından dolayı üzülme ya Muhammed. Yahu biz Müslümanlar üzülüyoruz, ah bize böyle yapıyorlar, vah bize böyle ediyorlar, vay bize şöyle diyorlar, ne yapmaları beklerdiniz? Hayır hayır, ne yapmalarını bekliyorsunuz siz? Bize ne kadar daha az dokunurlarsa, o kadar daha az İslamcı olacağız. Bizim üstümüze ne kadar az gelirlerse, o kadar daha az dindar olacağız. Yani İslam'la üstlerine gitmeyeceğiz. Onlar üstümüze geldikçe, İslam'a sarılacağız. Gelmezlerse bırakacağız. Öyle mi? فَلَا تَأْسَعَلَ الْقَوْمِ kafirin. Onları yaptıklarında mahzunum. Üzülme! hüzün ve esa duyma. Nefsinde bir hasret, bir kırgınlık olmasın. Onlar ne yaparsa yapsınlar. Ama sen sakın sakın üzülme. Onların yaptıklarından dolayı. Muayyeti <gülüyor> <gülüyor> bir önceki ayet-i kerimede evet siz sonunu açıkladınız da Ö ön önünü evet açıkladık. Allah Evet. İnne Allahe kavmel kafirin Allah kafir olan kavimleri hidayete erdirmez. Neden? Yukarıda kafirlerin yaptıklarını izah ettikten sonra onları kafirleri hidayete erdirmeyeceğini söylüyor. Ama hangileri? Kafiri olan, küfre giren ve küfrü seçenler hidayete ermeyecektir. Bu anlamda. Yoksa Allah insanların hidayetini istemiyor anlamında değil. Öyle düşünemezsiniz. Hem imanı üstün tutacak hem de insanların iman etmesini istemeyecek. Allah istiyor ama cebretmiyordur. Bu şeriatıdır Allah'ın. Eğer sünnetullah olsaydı herkes iman edecek irade buyursa da herkes iman ederdi. Ama onu buyurmuyor, cebretmiyor. Serbest bırakıyor, irade tanıyor, hürriyeti tanıyor, ihtiyar hakkı veriyor, akıl veriyor, rasul gönderiyor, kitap indiriyor ha, ki insanlar düşünsün, tefekkür etsinler ve anlasınlar. Ki amel ettiklerine de mükafatları olsun kendilerinin. Onlara ecir vereyim diye. Onların ameli olmayan bir şeyden dolayı Allah niye onlara ecir verecek? Amel edecekler ki ecir verecek. Allah kendi amelinden dolayı insanlara ecir vermiş mi? Şimdi Allah'ın kendi zatından sıfatından olan bir şeyden dolayı niye insana nimet versin ki? Yani niye insana mükafat vermiş olsun ki? Allah'ın kendi fiili. Allah senin fiilinden dolayı. وَاَنْ لَيْسَ insan اِلَّمٓا سَعَى İnsanın kendi yaptığından başka insanın elde edeceği bir şey yoktur ahirette. Evet. قُلْ يَا اَلَى الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ Şeyin, hatta türat ve İncil ve unzile Rabbikum, ve la minhum unzile min Rabbika ve kufra. Orayı bir daha anlatalım. Ey kibbehli, siz Tevrat'ı ve İncili ve size Rabbinizden indirileni ikame etmeyinceye kadar hiçbir şey üzeri değilsiniz. Ne demek hiçbir şey üzeri değilsiniz? لَسْتُمَ şey Diyorlar ki, biz hüda üzereyiz. Biz hidayet üzereyiz. Biz doğruluk üzereyiz. Ama allah Teala dedi ki, siz hayır Tevrat'ı ve İncil'i ikame edinceye kadar, hayatınızda tatbik edip onu uygulayıncaya kadar hiçbir şey üzeri değilsiniz. Yani bir din üzeri değilsiniz. Pekala onların Kur'an'ı hayatlarına tatbik etmelerine ayet isterken acaba bu bizden istenmemiş miydi? İstenmişti. Ettebi'u <gülüyor> ma unzileleykum mir rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya derken Allahu Teala neyi buyuruyordu bununla? Size Rabbinizden indirilene uyun. Rabbinizden başka evliya ve dostlara sakın tabi olmayınız. İşte o Tevrat'ı ve İncil'i ikame etme, bazı müfessirler tarafından yani Tevrat'ın Kur'an'a uyanını alma, İncil'in Kur'an'a uyanını alma ve gelip Müslüman olma, gerisini atma, gelip Müslüman olma şeklinde anlayanları da olmuş. Demek ki Hristiyanlar ve Yahudiler, İncil ve Tevrat'ı, Hristiyanlar İncil'i, Yahudiler Tevrat'ı hayatlarında ikame edinceye kadar ve Kur'an'a tabi oluncaya kadar hiçbir şey üzere olmayacaklar. Yani imandan zerre kadar bir şey üzere olmayacaklar. Müslümanlar için de geçerli. Müslümanlar da hayatlarına Kur'an'ı tatbik etmedikleri sürece, amellerine Kur'an'ı tatbik etmedikleri sürece hiçbir şey üzere olmayacaklardır. Ama ne zaman olmayacaklardır? Kuvvet ve kudretleri var, gayret etmiyorlar. Ama imkânları elinden alınmış, esir düşmüş, çok zayıf düşmüş, hiç bir şeye yetmiyor, o zaman Teala onu imanından dolayı mükafatlandıracaktır. İşlediği, kendisine farz olan gücü yettiği ibadetleri yapmasından dolayı mükafatlandıracaktır. Yoksa gücü yetmediğinden dolayı kudretinin ulaşamadığı şeyi yapamamasından dolayı Allah ona inşallah azap etmeyecektir. Ama biz bugün o durumda değiliz yani. Biz nasıl gücümüz bir şey yetmiyor şeklinde deyip de kendimizi bundan Sıyırıp kurtaramayız. Evet, demek ki bu şekilde Kur'an hakkında, Tevrat, İncil hakkında ayetler indikçe kafirlerin küfrü ve tuğyanı daha da artıyor. Niye? Onların Kur'an ve te Tevrat ve İncil'i ikame etmeleri isteniyor. Doğrultmaları isteniyor, düzeltmeleri isteniyor. Ona göre amel etmeleri isteniyor. E, Yahudiler, biz nasıl Tevrat'la, Tevrat'la amel etmiyoruz? Hristiyanlar, biz nasıl Tevrat'la amel etmiyoruz diye Müslümanlara ve Allah Resulü'ne karşı çıkıyorlardı. Bizim de kitabımız var diyorlardı. Bizim kitabımızda sana iman etmekle ilgili bir şey yok diyorlar. Sana niçin iman edelim? Diye Peygamber ve vesselam'a karşı çıkıyordu. Onun için Kur'an'da o ayetin bir devamı geldi. فَلَا تَأْسَعَلَى الْقَوْمِ kafirin, Kafir olan kavimlerin o söylediklerinden, o işledikleri amel ve söyledikleri sözlerden sakın üzülme, ondan mahzun olma ey Resul. İnnellezîne âmenû vellezîne hādû ves-sâbiûn ven-nâsârâ men âmena billâhi vel yevmil ve âmila sâlen fe lâ İman edenler yani İslam'a iman ve tasdikle girenler ve Yahudi ile Yahudileşenler hadu, Yahudiler yani Yahudileşenler ve Sâbiûn Sâbîler Yunus Aleyhisselam'ın bazı rivayetlerde diyorlar kavmi onlar yıldızlara ibadet ediyorlardı. Yıldızları kutsal sayıyorlardı. Fakat yanlarında vahiyden de bazı şeyler vardı. Kitaplardan. وَالنَصَارَ وَالنَصْرَانِيْ لَرْ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْلْيَوْمِ الْاَخِيِ Bu ayeti kerimeyi bazıları e, saptırarak mealini vermeye çalışıyorlar. Yani tevilini yapıp ayeti saptırmaya çalışıyorlar. Demek istiyorlar ki Müslümanlar da, Hristiyanlar da, Yahudiler de, Sabiiler de nedir? Cennettedirler. Halbuki öyle değildir. Kim? Kim? Müminler, müminler ve Yahudilerden, Sabilerden, Nasranilerden kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerse onlar için ahirette bir korku yoktur, dünyada kaybettiklerinden dolayı da bir hüzün yoktur, mahzun olma yoktur. Yani bir şey kaybetseler bile dünyada, ulaşmak isteyip de erişemedikleri bir şey olsa bile, Yarın onun için ne mahzun olacaklar ne de ahirette bir azaptan korkmayacaklardır. Niçin? Çünkü iman ettikleri için Rablerinin kendilerine vereceği nimetleri bilirler. O nimetlere zaten iman etmiş ve onu hak etmiş Müslümanlardır onlar. Bu bakımdan onlar dünyada kaybettiklerine üzülmeyecekler ve ahiretlerde korkular olmayacak. Korkuları olan kim olacak? Kafirler dünyalarını kaybetmekten dolayı mahzun olurlar sürekli. Ölmekten de korkarlar. Demek ki kafirler ve Müslümanlar arasındaki fark bu. Müminler ölümden korkmaz, ahiretten korkmazlar. Ama şöyle korkarlar. Allah'ın rahmetinden mahrum olmaktan dolayı korkarlar. Biz o rahmetten mahrum oluruz. Allah'ın azabını görürüz. Allah bize azap etmesin. Allah'ın bize azabıyla tecellisini istemiyoruz. Rahmetiyle tecellisini istiyoruz diyen Müslümanlar elbette orada korkuları olmayacak ve dünyadaki nimetlerin veya dünyadaki bazı sıkıntılarından dolayı asla hüzün duymayacaklar ve üzülmeyeceklerdir. Lakin Allah ﷻ bizi birbirimizle bağladığımız için, birbirimizle bağladığımız için, birbirimizle bağladığımız için, birbirimizle bağladığımız için, birbirimizle bağladığımız için, birbirimizle bağladığımız için, birbirimizle bağladığımız için, onların misakını aldık daha önceki derslerimizde bunu izah ettim misak ahit aldık yeminle ahit aldık ki kitabıma bağlı kalacaksınız rasulüme itaat edeceksiniz kitabımın dediklerinin kitabımın dışında bir iş yapmayacaksınız ve rasulümün sözünden dışarı çıkmayacaksınız diye Allah beni İsrail'den ne aldı bir misak aldı yani siz İbrahim'in dinine bağlı kalacaksınız İbrahim'in dini buydu Yakub'un dini buydu, İshak'ın ve İsmail'in dini buydu, Musa'nın da dini budur. Ve size gönderilen tüm peygamberlerin dini tevhittir. O din üzeri olun ve kıyamete kadar o dinle amel edin diye allah Teala onlardan misak almıştı. Ve bunun için, bu misakın devamı için, bu misakın her zaman öğretilmesi, onlara hatırlatılması için, onlara kendilerinden, aralarından elçiler, peygamberler gönderdi. Kullamaça Rasulun onlara ne kadar Peygamber Rasul gelmişse nefislerinin hoşlanmadığı, nefislerinin sevmediği, istemediği şeyleri onlara anlatmışsa nefislerini sevmediği neydi? emirleriydi. Nefislerinin hoşlanmadığı olduğu için veya nefislerinin hoşuna gitmeyenle Peygamber geldiği için onlardan bir topluluk çıkıp Peygamberleri yalanladılar, bir toplulukta Peygamberleri öldürdüler. Yani toplulukların birisi Yahudilerden işi gücü peygamberleri yalanlamaktı. Diğer kesimin de işi gücü peygamberleri öldürmekti. Yani onlardan iki türlü terörist grup vardı. Bir medya terörü, öbürü de silahlı terör. Medya terörü peygamberleri yalanlıyordu. Kahinler, sihirbazlar peygamberleri yalanlıyorlardı. Her gelen peygambere diyorlar ki hayır biz önceki peygambere bağlayız sen kimsin? Onu öldürüyorlardı, o gidiyordu. Arkasından gelen peygambere diyorlar ki, sen kimsin? Biz daha önce öldürdüğümüz peygamberimizi seviyorduk. Yani, onu demek istiyorum yani. Yani öldürdüğümüz Peygamber'i seviyorduk anlamında belki bir cümle kullanmamışlardır. Ancak yani o öldürülen peygambere diyorlar ki, biz onu seviyorduk ama içimizden bazı sefihler, bazı sapıklar onu öldürdü. Sen kimsin? Biz ona bağlıyız, Biz seni kabul etmiyoruz. Her gelene böyle dediler. Ve her gelene böyle öldürdüler. Resulullah da böyle şey reddettiler. Hazreti İsa'yı da öyle reddettiler. Biz Yahya'yı seviyoruz, Yahya'ya bağlayız. Sen kimsin dediler? Haydi. Onun için sen dediler baban yok. Senin baban kim? Sen bize babanı bir söyle. Baban kim? Senin baban yok. Baban kim? Ve iftira ettiler Hazreti Meryem'e. Bühtanın, azima. İftira ettiler, bühtan ettiler Hazreti Meryem'e. Demek ki onların medya terörü peygamberleri yaralıyor, yalanlıyor. Efendim, Öbür silahlı terörle askeri güçlerde ne yapıyorlardı? Peygamberleri öldürüyorlardı. Bugün de medya terörü İslam'ı yalanlıyor, Kur'an'ı ve Müslümanlığı yani kendi tabirleriyle söylüyorum. İslam'ı ve şeriatı yalanlıyor, öbür terör de Müslümanları katledip öldürüyor. Hiç ayrım gözetmiyor. Başını kaldıran Müslüman'ı yazıyor. Değişen bir şey var mı? Değişen bir şey yok. İslam neyse İslam İslam'dır, odur. İslam'ın düşmanı ise onlar da odur. Ve kelime-i tevhidin yeryüzüne indiği tarihten kelime-i tevhidle şirk mücadelesinin başlandığı başlangıç tarihinden bugüne kadar şirkin İslam'a karşı olan mücadelesi değişmemiştir. Ve devam edecektir. Bugün de devam ediyor görüyorsunuz işte. Evet. Devam ediyor bu. Niye? Allah'ın sünnetidir. Li'aleme's-sadiqîn. <gülüyor> لِيَعْلَمَا <gülüyor> السَّادِقِينَ Sadıkları bilmek için. وَلِيَعَذْ <gülüyor> بَالْمُنَافِقِينَ Münafıkları da azap etmek için. Münafıklar ve kafirler cezalarını görecekler. İmtihan ediyor. İmtihanı kazanan ve Allah'ın safına geçenler, Allah'ın dinine girenler, imtihanı kazanan insanlar, Allah'ın dinini reddedenler azap görecekler. Mükafat ve azap. Onun için herkes müsait olduğu ne için halkedilmişse kendisine kolay olan amel işler insan imana müsait ol fıtratı imana müsait imanla amel ediyor. Fıtratı küfre ise yani tabiatı yapısı küfre ise küfürle amel ediyor, şirkle amel ediyor. Evet dersimizi burada e, noktalayalım inşallah. O teala gelecek hafta Allah izin verirse e, geri kalan e, dersimizi inşallah işlemeye devam edelim. Allah cümlesine razı olsun. Allah'ın selamı rahmeti hepinizin üzerine olsun. Sayın hocam.